Erkeklerin yakası açık ya da geniş yakalı kıyafet, bununla birlikte sürme, kolye, bileklik ve küpe kullanması caiz midir? Şimdi bir caiz olan kıyafet var, bir de edebe uygun olan kıyafetler var. Bir erkeğin ne olursa olsun, yani başka insanların yanında, belki çok samimi arkadaşının yanında olabilir, yakası biraz açık durabilir ama büyük insanların yanında, veya orada hanımefendiler varsa onların yanında yakası açık bir şekilde durması doğru değil. Hı hı. Diğer sorularınız? Yani bununla birlikte işte sürme, kolye, bileklik ha. ve küpe takılmasıydı evet. hocam. Şimdi sürme erkekler göz sağlığı için. Pek bizde adet değildir ama göz sağlığı için, gözün daha iyi olabilmesi için, sağlıklı görebilmesi için bazen tavsiye ediliyor bu sürme. Ama bileklik, kolye bu tür şeyler zaten küpe takması caiz değil. Onu en başta ifade edeyim. Çünkü küpe tamamen kadınlara ait olan bir süs eşyasıdır. Erkeklere ait bir eşya değildir. O yüzden ee, küpe takılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ee, alimlerimiz e, tahrime mekruh yani harama yakın bir mekruh olduğunu bizlere ifade etmektedirler. Ama e, sıra kolye ve bilekliğe gelince e, bunlar da o kadar bir kerahat söz konusu değil. Yani bunları takmak da bir erkek için hoş bir şey olmamasına rağmen efendim e, bunu e, gümüşün dışında bu tür şeyleri kullanabilir.